Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellemu e ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 17 Şubat salı günü 2009. 17 Şubat salı 2009. Dursul Lugatil Arabiye dersimizin 11. dersi. Kitapta 9. ders değil mi? Bizim 11. dersimiz. <gülüyor> evet bugünkü mevzu kitapta bu ders mükteşer şey sıfat mevsuftan, Natmen ot diğer bir ismiyle sıfat mevsuftan bahsediyor. Bir okuyalım inşallah. Bismillah. Ders u tasi orada mı? Ders u tasiyo. E. Tamam. E, A kısmı. Evet. Evet, evet. Dersi ikiye ayırmış. A bölümü B bölümü diye. Burada A bölümünü işliyoruz. Evet. Bu adam kimdir? kuve Abbasun. O Abbas'tır. Abbasun Tacirun. Abbas Tacir'dir. Evet. Şimdi burada duralım. Abbasun... Yok. Tamam. Devam et. Bir alttaki cümleyi de oku. Abbasun Tacirun <Gülüyor> tamam, burada bırakalım. Şimdi yazalım bunu. Abba Abbasun tacirun Ganiyun. Ne yazıyorsun burada? Abbasun tacirun Ganiyun. Abbas zengin bir tüccardır, değil mi? Yok zengindir olsa ne olur? Müfteda haber. Şey ee, Abbas zengin bir tüccardır. Şimdi bu isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? İsim cümlesi. Değil mi? Evet. Müfteda haber arayacağız. Hemen müftedaya bakıyoruz. Abbas'ın. Abbas'ın müfteda. Tacirun haberi. Değil mi? Abbas tüccardır. Şimdi bir de gani Yunu getirmiş. Bu da haberin yani e, Tacir Haber'de dedi ki Tacir olan haberin sıfatıdır bu. Yani zengin bir tüccardır. Sıfat. Şimdi Tacirun Ganiyun kendi arasında. Abbas'ı siliyoruz burada yazıyoruz. Tacirun Ganiyun. Tacirun Ganiyun ne demek? Zengin tüccar. Değil mi? Şimdi e, Arapça'da sıfat mevsuf e, olayı var. Buna Türkçe edebiyatında ne diyorlar? Biliyor musunuz? Var mı hakkında bir şey? Şey. Sıfatlanan. Sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması mı? Değil mi? Sıfat tamlaması. Evet. Sıfat tamlaması derler. Şimdi. Burada tacirun ganiyün. Olayına bakıyoruz şimdi. Tacirun ganiyün. Zengin tüccar. Burada taciruna... Burada taciruna. Ee, ne denir? Mevsuf. Mevsuf. Burada ganiyun, zengin manasına gelen ganiyun sıfat. Yani zenginlik bir sıfattır. Öğretmenlik bir sıfattır. Gülmek bir sıfattır. Yürümek bir sıfattır. Yani bunu sıfat yapabilirsin. Bunları sıfat yapabilirsin. İşte bu sıfatlar. Bu sıfatlar. Yani burada bu cümlede ganiyun sıfat neyin sıfatı burada Tacirun'un. O yüzden ganiyuna diyoruz ki ganiyun sıfat tacirun mevsuf. Yani sıfatlanan demek. Mevsuf sıfatlanan demek. Sıfat mevsuf. Tacirun tüccar diyorsun. Ganiyun zengin tüccar. Sıfat mevsuf. Tamam? Veya diğer bir ismiyle nat sıfata nat diyoruz. Nat Men'ud. Mevsufa da men'ud diyoruz. Men'ud. Sıfat sıfatlanır. Şimdi peki bunu nasıl cümlede ayırt edeceğiz? Şöyle. Sıfat mevsufuna kaydedir. Sıfat mevsufuna mevsufuna raf oluşunda yani merfu oluşunda nasp oluşunda Yani mensub oluşunda. Ve cer oluşunda. Yani mecbur oluşunda. Uyar. Raf, nas ve cer oluşunda uyar. Marifelik ve nekiralıkta da uyar. Tekil, ikil ve çoğullukta da uyar. Müzekker ve mühennestlikte de uyar. Bunlar. Yani. Eğer. Eğer. Mevsuf Merfu ise Yani Damme ve yerine geçen şeyler değil mi merfu Merfu ise Sıfat da merfu olur Mensub ise Yani fetha Ve yerine geçen şeyler Mensub ise sıfat da mensub olur Eğer ise Sıfat da mecbur olur. Eğer nekira ise yani belirsiz ise sıfat da belirsiz olur. Marife ise yani belirli ise sıfat da belirli olur. Eğer mevsuf yine tekil ise değil mi? Sıfatı da tekil olur. İkil ise sıfatı ikil olur. Çoğul ise sıfatı çoğul olur. Müzekker ise müzekker olur. Müennes ise müennes olur. İşte bunların hepsinde Uyar birbirine. Şimdi dedik ki tüccarın ganiyum. Zengin tüccar bak. Tüccar burada. Şimdi Abbas'ın tüccarın ganiyum cümlesine bakalım. Abbas'ın burada müpteda değil mi? Tacirun haberini verdin. Abbas tüccardır. Bu cümle tam bir cümle. Ama buna sıfat getirerek devam edebilirsin. Ki burada getirmiş. Abbas'ın tacirun. Abbas tüccardır. E şimdi burada tacir haber değil mi? Haber. Evet. Müpteda haber daima nedir dedik? Müptüda haber merfudur. Müptüda haber merfudur dedik. E Madem ki burada tacirun haber böylece merfu olmuş oluyor. O zaman ona gelen sıfat da ki burada ganiyundur. Ona gelen sıfat da merfu olmak zorunda. Abbasun tacirun. Şimdi bunu mesela müennes olarak düşün. Mesela e, mesela diyorsun ki işte mesela Aişe tu Aişe eee tâciretun ta tâciretun ta tamam mı evet. tüccerdir ganiyetun zengin bir tüccerdir bak oydu e, e, tacirunu a, a, tacirunu a, e, ne yaptın müennes yaptın değil mi müennes yaptın ki, aha, e, çünkü çünkü Ayşe'den bahsediyorsun Ayşe müennes ona gelen sıfatı da hemen müennes yaptın evet. a, e, yani Ayşetu tu e, ganiyun demiyorsun Ganiyetun diyorsun Çolda da tekilde de her zaman uyar. Şimdi okurken zaten daha çok anlaşılacak inşallah. <gülüyor> evet. Hı -hı. Hamidun Hamidun Müderrisun Hamid öğretmendir. Evet. Hamidun Müderrisun Cedidun Evet. Ee, yeni bir öğretmendir. Evet, yeni öğretmen, değil mi? Sıfat mevsuf hep böyle müderris Ahmet. Evet. Mesela uzun adam. Değil mi? Evet. Mesela e, çirkin çocuk. Bunlar hepsi böyle sıfat mevsuf olayıdır. Evet. evet. Ma hede, e, bu nedir? Hada tuffahun. Bu elmadır. Et tu Et tu fa, tu fa, fa, tu fa, tu fa, tu Fak yeni fa, tu fa, tu fa, tu fa, tu fa, tu fa, tu fa, tu fa, tu fa, tu demek tu fa, tu fa, tu fa, tu fa, fa, Bak t var, evet, müennesik t'si var. He. Lezzizetun da sıfat hemen onu mühendis getirmiş. Evet. Yani fakihetun lezizun dememiş, fakihetun lezizetun demiş. Yani evet. lezzetli meyvadır. Evet. Evet. Ma velike, O nedir? Zalike usfurun. Usfurun. usfurun serçe demek. Evet. Usfurun. O, o serçedir. O serçedir, evet. O serçedir. Ee... El usfuru. el usfuru tairun. Tairun evet. Tairun eee sa, ta, e, e, ta Irun Ta tairun kuş demek. Sagayran küçük. Sagirun, küçük. küçük. küçük Şimdi ki, el tairun desen yeter cümle evet. ee, serçe bir kuştur oluyor. Ama hemen kuşa bir sıfat getirimiz. Küçük bir kuştur. Tabii. Bak merfu ode merfu ta i run, -i -run. Bak a g evet. Devam. El-arab... El-arabiyyetu... El-arabiyyetu... Lugatun... Lugatun... Lugatun... Seh sehletun. Sehletun. Kolay bir dildir. El-arabiyyetu evet, Arapça. Demek. Arapça, Arapça dildir. Lugatun, lugat. Dil. Evet. Sehletun, kolay. Aslı bunun sehlundur. Muennesi sehletun. Evet. Şimdi burada demiş ki el-arabiyyetu Arapça, lugatun bir dildir. Evet. Sehletün kolay bir dildir. Lugatun kelimesi müennes ve merfu. Evet. Sehletün de onun sıfatıdır. O da müennes ve merfu. Evet. evet. İkisi de tekil. İkisi de müennes. İkisi de merfu. Değil mi? Evet. El evet. Arabiyetu Lugatun Lugatun Cemiletun. Evet. Arapça güzeldir, güzeldir. Güzeldir. güzel dildir. Evet. Güzel bir dildir. Bak görüyorsun burada da birbirine uymuş sıfat mevsufu oldu. Evet. Ammarun Talibun Ammarun Talibun Cedidun. Hı. Müctehidun. Bu nereden çıktı? Hı. Müctehid. Müctehid Müctehidun. Ammar çalışkan bir çocuktur. Evet. Şimdi Ammarun talebedir. Ammar Talibun Talebedir. Evet. Müctehidin uymuş. Evet. Müctehid bir talebedir. Şimdi aynı cümleyi eee müennes şekilde yap. Mesela oraya işte erkek ismi yerine bir bayan ismi koy hı hı. ve oku. Aminetu talibetun evet. müçtehidetun. Müjde, e, Bak e, aminetu dedin hemen ne oldu? Talibunu ne yaptın müennesi dedin. Talibetun. Sonra sıfat getirdin onu. O sıfat da mevsufa uyacak. Evet. Hemen o müçtehidunu da müennes yapıyorsun. Müçtehidetun. Ve evet. evet. mehmudun ve mahmudun talibun kes, e, keslanu No. Keslanu. O keslanu e, öyledir. Tamam mı? Tenvin almaz o gelecek sebebiyle. Tamam. Ama merfu sonuçta eksidir. Tamam, anladım. Ve mahmudun talibun keslanu. Hı. E, ve Mahmud da ve Mahmud eee oh. tembel talebedir. Tembel bir talebedir. Evet. Men ente? Hı. Sen kimsin? Ene talibun. Ben talebeyim. Öğrenciyim ente talibun cedidun sen yeni bir öğrenci misin? Değil mi? Hı hı. Sen yeni bir öğrenci misin? Naam. Sen yeni öğrenci misin? Evet. evet. Ene talibun cedidun. Ben yeni bir öğrenciyim. Bak hep birbirine uyuyor. Görüyor hı. musun? Temerin. Evet, İkra ve okudu. Oku ve yaz. Evet. Okuyalım. Bu, e, Muhammedun talibun kadimun. Muhammed eski bir öğrencidir. Evet. Evet. Ezalika rajulu mudarrisun mudarrisun rajulu Jedidun, Jedidun, o adam yeni öğretmendir. Evet la huwa tabibu huve tabibun Jedidun o yeni tabiptir Yeni doktordur. Doktordur, e. yani. Herder dersun. Herder dersun. Dersun ders demek. Herder dersun sehlun. E, bu kolay bir de dersdir. Sehlun kolay. Evet. Herder dersun sehlun. Bu. Bak okuma parçasında bir dakika bakayım oraya. Evet. Ne geçmişti? Sehlun geçmiş o, miydi? Evet. Lugatul Arabi dediğim. Yani. Bir dakika. Evet altı. El Arabiyatul Lugatun sehlat. Bak. Orada El Arab orada Sehletun mu geçti? Evet. Neden? Çünkü lugat kelimesi. Evet. Değil mi? Mevsuftur e, burada. Mevsufuna uymuş. Mühennestir, müennes olmuş. Burada ise mevsuf olan dersun kelimesi müzekker. Evet. Sıfatı da sehlun. Evet. Ona müzekkerlikte uymuş. Evet. Evet. Abbasun, tacirun, tacirun, e, şahir, şehirun. Şahirun. Şehir, Ambat, meşhur demek. Evet. Ünlü meşhur bir talibdir. Evet, evet tüccardır. Aynen sözü söylüyor. Yani. İnsan demiş. Güzel. Evet. Bila, e, Bilalun, <Gülüyor> Muhendisun, Muhendisun Kebirun. Bilal e, büyük bir mühendistir. Büyük evet. derken burada şey mi? Büyük bir mühendistir. O da mı şey? Tabi. İşinde ilerlemiş. Tabi. tabii. Yani. tabii. Aynen, aynen, aynen. İngilizce okuyacağız. Evet. El İngiltere In El İngiliziyetü El inkilizyjeto, el inkilizyjeto, el Lugatun saabatun saabatun saabatun zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Zor. Anta e, Rajulun racilun ganiyun. E, sen zengin bir Hı. La ene Rajulun fakirun. Fakirun. Hı. Hayır ben fakir bir Hı. El kahiretu El kahiretu Medinatu, Tun kebiratun. Kahire büyük bir şehirdir. Evet. Medinetun yani el medinetu şehir demek. Evet. Ee, burada el kajere kahire. tu el kajere tu kebiratun, bjork, Aslı kebirun, Muennes olarak gelmiş mężczyzna, olan Medine'ye uyarak evet, evet buk şehir shahir. bjork, bjork, bjork, bjork, bjork, bjork, bjork, bjork, bjork, bjork, Öyle biliyorum, evet. E ente muderrisun kadimun sen eski bir öğretmen misin? La ene muderrisun cedirun. Hayır, ben yeni bir öğretmenim. E hamidun e hamidun talibun keslanun. No. Hamidun Tembel bir öğrencimidir. midir? Hı. La huve talibu huve Talibun müştehidun. Hayır o yani hamur Hayır o, o çalışkan, çalışkan bir öğrenci. Bir evet. Da koy fil ferahı boşluklara fil cümelil atiyeti gelen cümlelerden <gülüyor> gelen cümlelerde <gülüyor> münasiben münasip bir naat koy yani sıfat koy. Şimdi e, burada yapalım birincisini. Şimdi diyor ki Hatice tu, Hatice, talibetun talebedir. Evet. Bitti. Sonra buna bir tane sıfat istiyor bu talebe. Şimdi bakıyoruz, talebe burada, talebe kelimesi mühennis, talibe kelimesi mühennis. Evet. Neden? Çünkü Hatice mühennis. Evet. Ona bir tane mühennis sıfat getireceğiz. Yani ne olabilir mesela mühennis sıfat? Bakıyoruz, hmm, müçtehidetun, çalışkan. Müctehidun diyemeyiz. Evet. Çünkü uymak zorunda sıfat mevsusuna. Müctehidetun. O zaman diyoruz Hatice tu. Hatice talibetun. Talebedir. Nasıl bir talebe? Müctehidetun. Müctehid evet. bir talebedir. Evet. Jakab edeyim. Evet. E, halidun, e, tac, halidun Tacirun Tacirun Ganiun Halid e, Zengin bir tüccardır. Evet. El Arabiyatu, El Arabiyetu Hı. Lugatun e, Lugatun sehlatun. Evet. E Arapça kolay bir El evet. usfur, el usfuru ta'irun. E, ta'irun. Küçük de. Küçük mü? Hı. Sagirun. Hı. E, serçe küçük bir kuştur. Evet. El tuffa, el el tuffahu. El tuffahu fakihatun, levidatun. Elma lezzetli bir meyvedir. Elma lezzetli bir meyvedir. Evet. Evet. أنا مدرسٌ أنا مدرسٌ جديدٌ ben yeni bir öğ öğre öğretmenim evet ee, Muhammedun tabibun hocam şehirun şehîrun şehîrun mehşur Muhammedun tabibun şehîrun Muhammed meşhur bir doktordur Hı. el ingiliz ingiliziyeti Sibit el inkilezietu, el el Lugatul, Lugatun, Sabbonzor, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabun Sabbon, Sabun. Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, Sabbon, M e, talibun kadimun sen eski bir öğrenci misin el e, kahiratul el kahiratul medinetun eski kide eski de, eski de. Hı -hı. kahire eski bir şehirdir kadimatu eski bir şehirdir evet da koy fil mekanil hali boş mekana fil atiyeti gelen cümlelerdir MEN UTEN MUNASİBEN Bu sefer MEN UT koyacağım Üstten at koydun, altta MEN UT. Hı. Yani MEVSUF koyacaksın. Evet. evet. Şimdi demiş mesela EL ARABIYETU Arapça SEHLETUN SEHLETUN de zor. Hı. Şimdi e, Ne uygun olacak? LUGATUN. lugatun. Hı. Hı. Diyorsun ki EL ARABIYETU Arapça LUGATUN bir dildir. SEHLETUN kolay. Arapça kolay bir dildir. Evet. Şimdi burada demiş ki ikide ENA yani ve kadimun. Evet. Ne olacak? Hı. BEN eski. B buna bir tane mefsul koyacağız evet. uygun. Öğrenelim. Enne enne talibun, talibun kadimun. Ben eski bir öğrenci. Aynen. Evet. Ammaru ganiyun demiş. Buna da Ammaru tacirun ganiyun. Ammar zengin bir tüccardır. Evet. Haza Bu kırktır demiş. Evet. Bu kalemun hmm. meksurun, hmm. meksurun. Hmm. Kal bu kalem kırıktır. Evet. Kısa... Şimdi hadal kalem olsaydı, kalem elif lamlı olsaydı, meksurun olsaydı. El, meksurun, el Yok yok e, olsaydı. Aha. Cümle nasıl bir cümle olurdu? Bu kalem kırıktır. Mübtedâ haber cümlesi olurdu. Evet. Yani böyle kırık kalem falan değil. Evet. Kalem kırıktır ayrı, kırık kalem ayrı. Kalem kırıktır mübtedâ evet. haber. Evet. Kırık kalem sıfat mevsuf. Evet. Yani, e, Nereden anlıyoruz müftüde haber olduğunu? Hazel kalem meksurun olsaydı. Yani kalem eliflamlı olsaydı. E çünkü uymamıştı marife melekiralıkta. Evet. Birisi eliflamlı, birisi eliflamlısız. Tabii. Evet okuyalım. Faysalu Hı. Faysalun Keslanu Faysalu de. Faysalun Hı. Faysalu Faysalu, Faysalu Keslanu Faysal tembeldir. Bundan sonra. Faysalu Talibun Keslanu Faysal tembel bir talebedir. Şimdi bunda şek var. Evet okuyalım. İkra oku. Kesle'n. Şimdi burada şeyler şeylere bak. bak. E, hmm. Burada... Bak e, burada bir kalıp vermiş. Evet. Hmm, Kesle'n. Bak hepsi aynı kalıp. Cev'an'u, evet. atş'an'u, gadebe'n'u, mel'an'u. Evet. Bu, bu, bu kalıpta gelenler tenvin almaz. Şimdilik böyle bir bu kalıpta. Bu evet. faalanu kalıbından. Bismillahirrahmanirrahim'i işlerken hangi kalıptan? Rahmanu. Bak, evet. tenvin almamış. Rahmanu. Evet. Rahman faalan kalıbından. Evet. Bu, bunu hep bir e, isim nesimden faalan, tamam mı? Faalan kalıbına giren bütün kelimeler. Tabii tamam almıyor. Şimdi bakıyoruz faalan dedik. Bak keslen, cevan, açan, gadban, Rahman. Evet. Değil mi? Bunların hiçbiri tenvin evet. almaz. Evet. Normalde keslanun olması lazım. Değil mi? Evet. Cev'anun olması lazım ama cevanu evet. olmuş. Atşanun olması lazım. atşanu olmuş. Neden? Çünkü fa'lanu kalıbından. Gadbanu evet. neydi? A A A şimdi burada isimleri verelim. Keslanu tembel. Evet. Cev'anu aç. Atşanu susamış. Gadbanu kız kızgın. Mel'anu dolu. Olur. Evet. Ful'an kalıbı değil mi? Falan yanlış yazmışım önce. Falan olmaz çünkü ee, neden e, kesilen görüyorsun fethalı. Bak. Tamam. Hı. Okur Ne demek? E, ben açım. Hı. E, ente Sen aç mısın? La. Ene açanu. Hayır ben susuzum. Susadım. Hı. Susamışım evet. Susamışım. Limedal, limedal, limedal, nimedal, demek? Niçin? nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, bugün nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, nimedal, Bardak doldu. Evet. Şimdi yeni kelimeler demiş. El kelimatul cedidetu. El lugatu dil, lugat. Şehirun meśhur. El medinetu şehir. El ta'iru kuş. El yevmu bugün. El yevmu bugün. Keslanu tembel. Cev'anu aç, atşanu susamış. Susayan ayan yani. Mel'anu dolu, gadbanu kızgın. El usfuru Serçe. Evet B kısmına geçiyor muyuz? B kısmına geçmeyelim istersen. Tamam. Kaç dakika oldu ki? 25 dakika mı? Veya geçelim mi? Durdurdun mu? Yok. Geçelim mi ne yapalım? Sövürsün. Şimdi sen zaten buraları okumuştun daha önceden de. Şimdi kasetleri dinleyenler için çok gelmesin. Gerçi onlar istese yarıya keser dersi. sonrasının sonra dinlerdi. İlk bölüme çalışıp ama biz yine de burada <gülüyor> bırakalım inşallah. Allahu Aleyhi ve Sallallahu Vesselam ve Erkalane Buna Muhammed ve Ala Aleyhi ve